Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Gazete ve devam ediyoruz. Açık Gazete'ye saat 9.35 geçiyor tam. Ve İspanya'da neler olup bitiyor? İspanya'daki büyük gerçek demokrasi hemen şimdi hareketi 15 Mayıs 15M hareketi diye de adlandırılıyor. Başka adları da var. indignados yani... Öfkeliler diye de baş kaldıranlar diye de çevirebileceğimiz önemli bir hareketi de zaman zaman takip etmeye çalışıp size de aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi gene İspanya'daki tırnak içinde muhabirimiz İlke Toygür'e bağlanıyoruz. Neler olup bittiğini öğrenmek için. Günaydın İlke. Günaydın. Nasıl vaziyetler orada? Öncelikle şu anki vaziyeti açıklamadan önce Sizin de e, giriş yaptığınız 15 Mayıs ile Bugünkü gerçek demokrasi hareketi arasındaki Farkı açıklamak istiyorum Çünkü İki. geçen en son Konuştuğumuz zamanlarda Arkadaşlar bunun altını çizmeye başladılar Çünkü 15 Mayıs hareketi Yani bu 15 Mayıs'taki eylemi düzenleyen hareket Şu an bugün e, Plaza Deli Sol'da Kamp kurmuş olan arkadaşlardan Kendini biraz farklılaştırmaya başladı hmm. Çünkü o grup aslında biraz sizi korkutmadı değil acaba hizipçilik mi geliyor e, hareketin içinde diye ama o grup kendisi daha çok karar alarak kararları e, yukarıdan dikte ederek ve insanları kendi kararlarına uymaya çalışarak e, hareketi yönlendirmeye çalışıyor şu anda. Ancak solda kamp olan arkadaşlar ise tamamen tavandan gelen ve yatay bir demokrasi üzerine örgütlenmiş bir hareketle eylemi şekillendirmeye çalışıyorlar. ...bizi şu anda gerçekten heyecanla bekliyoruz... ...hangi hareketin... ...aslında hareketi tam olarak ayrıştırmak ve iki hareket... ...gibi aktarmak belki o kadar doğru değil ama... ...hangi gücün daha baskın çıkacağı... ...ve hareketin nasıl şekilleneceğini... ...burada herkes merakla bekliyor... ...önce e, küçük bir şekilde bunu açıklamak istedim... Evet, ...şimdi Arka devam ediyor... ...Madrid'deki... Camp Sol dedi, ya da Solidaridad... ...çevrildi... ...dönüştürüldü ismi zaman zaman... Hmm. ...oradaki insanlar... E, bayağı ciddi bir şey, radyo istasyonları da dahil, evet. çocuk bakım merkezleri, kütüphaneleri, iklim, her iklim, iklim, iklim. evet, evet, evet, her türlü organizasyon da devam ediyorlar. Ancak kampların sürdürülebilirliği açıkçası biraz son zamanlarda tartışılmaya başladı evet. Bunun sonunda da bu pazar günü küçük bir e, bilgi alım noktası bırakmanın haricinde e, Plaza del Sol, hatta artık Plaza del Solución da deniyor oradaki e, kampların kaldırılmasına karar verildi ha, öyle mi onu o önemli evet. e, bu, pazar, bu pazar gününden itibaren kampları e, dediğim gibi küçük bir bilgi noktası bırakmak şeklinde kaldıracaklar bundan sonra kalmaya devam edenler resmi hareketten bağımsız olarak kalmaya devam edecekler Çünkü ciddi anlamda hani oradaki yaşam yaşamın artık katkı sağlamaktan ziyade insanları gerçekten yorar bir noktaya geldiğini aktarıyor oradaki arkadaşlar. Bir de bir kısım insanlar gerçekten çalışıyorlar hareketin sürdürülmesi için. Ama bunun yanında sadece oradaki ortamdan faydalanan bir, bir grup insan da var. Dolayısıyla açıkçası bunu biraz daha ayrıştırmaya karar verdiler şu andan itibaren. Önemli bir noktada artık buradaki kamptan ziyade çok daha bütün madretin bütün bölgelerine dayanan yatay bir demokrasi örgütlenmesi içindeler. Bu bölge meclisleri dediğimiz oluşum çok beklenenden çok daha iyi gidiyor. Her hafta sonu oluşturulan bu bölge meclisleri ve tüm halkın katılmaya davet edildiği bu bölge meclisleri toplanıyor. Ve her bölgeye ait planlar çıkarılıyor. Ve bu esnada bana çok ilginç gelen bir nokta demokrasi dersleri de veriliyor. Yani nasıl fikir oluşturulur? Bu fikir nasıl aktarılır? Katılım nasıl... için değil mi, evet, mi bu? Evet katılım için. Ve yani hani ders şeklinde bir kısım... Hani eğitmen demek belki çok doğru olmaz ama hareketin içinde başından beri yer alan insanlar şu anda bu hareketi daha da yatay seviyede aktarmak için her haftasını bu bölge meclislerinde fikir oluşturma, bu fikrini aktarma, demokratik örgütlenmeye katılma üzerine seminer gibi e, hani ders diyebileceğimiz şeyler veriyorlar. Dolayısıyla artık hani oradaki bir kamp örgütlenmesi şeklinde bir hareketten ziyade Tüm Madrid'deki bölge meclislerine yayılmış ve e, demokrasi bilinciyle oluşturulmuş ve sonun sonunda somut e, şeyler elde edilebilecek bir oluşuma doğru götürmeye çalışıyorlar herkese. Şu, Şu anki çok, asıl ve yani şöyle diyebiliriz. Evet çok ilginç. Bazı, yani gerçek bir doğrudan demokrasi deneyimi. Gerçek ve, bir doğrudan demokrasi. Gerçekten öyle. bir zamanlar şey yani geçen seneden itibaren de şeyin üzerinde durmaya çalışmıştım ben mesela şahsen bir iki ufak yazıda da değinme. Yani yerel, yatay ve yavaş ama slow food ya da çitta slow anlamında bir yavaş hareketin izlerini burada da görmek mümkün. İlginç. Evet Bizde... şu anda bir noktaya daha değineyim sonra sizin sorununuzu da alayım. Bu kamp kaldırıldıktan sonra biraz daha merkezin dışında ama yine hani Sol kadar merkez değil ama yine merkeze Legasti diye bir alanda bir ofis kurulması planlanıyor. Hmm. Şu an onun onun konuşmaları görüşmeleri gündemde. Yani bir e, Plasaray sonra bir bilgi noktası ve bu bilgi noktası... Oradaki ofise yönlendirilecek ve oradaki ofisten bu bölge meclisleri koordine edilecek ha, irti, diye irti, aktarıyorlar evet, şu anda. İrtibat bürosu gibi bir şey kuruyorlar, evet. kuracaklar. Evet. Yani. Evet. Bir de şey bir meclis önünde gösteri olduğuna dair bazı yerlerde haberler okuduk. Böyle bir şey var mı yoksa? Açıkçası çok büyük çapta bir gösteri değil. Biraz, biraz önce açıklamaya çalıştım. öyle bir durum var. Şu anda hareketten bağımsız. Orada küçük örgütlenmelerle e, çeşitli eylemler yapmaya çalışan insanlar da var. Yani şu anda hareketin seveli diyebileceğimiz çekirdek kandro bu olayı bu şekilde örgütlendirmeye çalışıyor. Ama onun dışında yine hareketin içinde yer alan fakat daha kısa vadeli hedefler arayan grupta daha küçük, daha küçük çaplı eylemler yapıyorlar. Bu da onlardan biriydi diyebiliriz. Evet, bir de şeyi de e, sormak istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda da işte seçim kanunlarının e, değiştirilmesi gibi e, bazı hedefler de ta, tartışılıp duruyordu. Onların konması evet. yani. Çünkü işte iki partiye imkan veren ve ikisi de doğru dürüst temsil etmeyen, evet. gerçek temsil e, niteliğini kor, korumayan. Böyle temel bazı reform talepleri de vardı. O, ya da bir vergi mesela işlemlerden. E, ticari işlemlerden vergi alınıp bunun başka türden kullanımına yönelik şeyler. Onlarda da bir tartışılmaya devam ediyor diye herhalde düşünüyorum. Evet. evet bu temel aslında şu anda tartışma genel olarak bu hareketin nasıl devam edeceğine yönlenmiş durumda. Yani şu an en büyük e, sorun bu yatay demokrasiyi sistematik bir şekilde oturtabilmek. Ama onun dışında bu özellikle seçim sistemiyle ilgili tartışmalarda ciddi anlamda devam ediyor ve şu anda sadece bu hareketin oturtulması sistematik düzenin sağlanmasının arkasından daha geniş kapsamlı eylemler de planlanıyor. Yani Avrupa düzeyinde yapılabilecek 15 Eylül eğilimi, onun dışında diğer Avrupa şehirleriyle birlikte planlanacak daha küçük çaplı bütün Avrupa olmasa bile birkaç şehri sıcak şekilde yapılacak eylemler bu konudaki tartışmalar da günlük düzeyinde devam ettiriliyor. Ama şu anda asıl konuşma bu hareketin nasıl sürdürülebilirliğinin salınacağı. Bayağı açık hava laboratuvarı gibi demokrasi <gülüyor> deneyimi gibi çok ilgi çek, ilgimizi çekiyor bu doğrusu. Herhalde herkesin de çekiyordur bizimki kadar diye ya, düşünüyorum. Artık Artık el payışın filan web sitesinde sürekli konuyla ilgili haberler çok ciddi anlamda takip etme. Yani İspanya'da kesinlikle bir e, süreç yaratıldı ancak e, bu çevre esnafın falan e, şikayetlerinden bahsetmiştik soldaki kamp, kamplara ilişkin. Bu şöyle de bir tartışma herhalde belki anlatılması ilginç bir anekdot olabilir. Oradaki arkadaşlarla konuştuğumuz zaman diyorlar ki buradaki çevredeki esnaf ya da küçük dükkan sahipleri falan şikayetçi değil aksine onlar eğlenme çok ciddi anlamda entegre olmuş durumdalar. Hem yardımcı oluyorlar gıda ürünlerinin ya da diğer ihtiyaçların sağlanması gibi hem de buraya gelen giden insanlar oradaki işi... Bile. Evet tabii ayrı bir An çekim merkezi haline de gelmişti evet, tabii. Evet kesinlikle ancak çevrede e, çok büyük bir tam meydanda El Corp İngiliz ve Vodafone dükkanı var. Asıl bu çok e, rahatsızız bütün gelirlerimiz düştü diyenler onlar çünkü Esnaf onlar, yani. Esnaf değil Çok Esas uluslu onlar, esnaf. <gülüyor> çok uluslu büyük esnaf. <gülüyor> uluslu. Çünkü onlar asıl sistem karşıtlığının onlara uzun vadedeki geri dönüşü. ...den dolayı telaslılar... ...ve ondan bu tepkiyi gösteriyorlar diyorlar. Zaten tamam, başından enteresan... beri... Evet, ...çok önemli bence bu... ...altını çizdiğin küçük detay bilgi... ...çünkü esas meselenin... ...her zaman demokrasi meselesinin... ...bir... E, Temelinde bir sınıf mücadelesinden evet. ibaret ve ondan başka hiçbir şey olmadığını hep düşünenler vardı. Ben de onlardan biriyim zaten. Bu da bu son söylediğin tamamen bunu doğrular. El Corte Ingles nedir? Ne o, firması? O en, en büyük mağazalar zinciri İspanya. Bizim YKM'nin belki benzeri diyebilirim. Evet. O, yani İspanya'nın her yerinde olan ve çok çok bütün markaların satıldığı çok büyük bir mağazalar zinciri. Esnafların kralı yani. Ya yani esnafların büyük kralı. <gülüyor> evet. Bir de belki şunu da belirtmekte fayda var. Siz sormadınız. Ama 27 Mayıs'ta Barcelona'da yaşananlar da bu hareketin aslında bir dönüm noktası oldu. Çünkü tam o sırada kampların kaldırılması, kaldırılmaması tartışmaları... E çok daha fazla gündemdeydi. Ancak oradaki polis müdahalesi evet. ve polis müdahalesinin Barcelona'nın e, futbol zaferiyle, şampiyonlar ligi zaferiyle ilintilendirilmesi ve bunun gündeme gelmesi buradaki insanları çok ciddi anlamda daha da kalmaya, daha da harekete sarılmaya motive etti. Çünkü daha önce konuza belirtmiştim, popüler kültür ile oyalanmaktan sıkıldı artık İspanyol halkı diye. ...şekli ilimitilendirilmesi ve Barşanon'daki kamp kalanlara o şekilde bir polis müdahalesinde bulun, bulunulması... ...gerçek küçük de olsa bir dönüm noktası yarattı harekette diyebiliriz. Evet, onu da kısaca kapsama imkanı bulmuştuk ama tabii takibini yapacağız heyecanla. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz İlke'ye. Rica ederim kapatmadan önce son imza kampanyasına da değinmiş olayım. Şu anda 1 milyon imza toplandı sadece Madrid'de diyorlar. E, bu numaralarını da kimlik numaralarını da vererek yaptıkları şey. Evet kimlik şey. numaralarını da vererek imza toplamada da ver. Şu an 1 milyon imzaya ulaştıklarını söylüyor arkadaşlar. Ne, ne isteniyordu o şeyde dilekçede? O, o yani şu anki harekete ve değişim talebine genel olarak çok küçük bir kısa bir yazıyla arkasında olduğunu anlatan bir dilekçe. Anladım. Yani değişim istiyoruz'u anlatan e, evet. bir dilekçe. Bir milyonu da buldu diyorsun. Bir milyonu gördük diyorlar şu anda Hı. orada yaşayan arkadaşlar. İlginç harika. Çok teşekkürler. Rica ederim ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, İspanya'dan son haberleri aldık. Epey de aldık yani doğrusu. İlke e, bu işi iyi takip ediyor bizim için diyebiliriz. E, doğrudan demokrasinin açık hava, demokrasi laboratuvarı gibi bir şeyden haberlerimiz var sürekli olarak. Ve bu pazarda kalkıyor bir küçük... Enformasyon Merkezi Haber Noktası 1 de irtibat bürosu yeni kurulması tartışlıyormuş, onun üzerinde devam ediyor. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41